126. konu, Resulullah'ın Abdurrahman bin Avfıdu, Metul Cendel'e davet için göndermesi. Hazreti Peygamber, Abdurrahman bin Avfı çağırdı, hazırlan, ben seni bir askeri birlikte göndereceğim, dedi ve hadisin tamamını zikretti. Bu hadiste şu da vardır, Abdurrahman çıktı ve arkadaşlarına yetişti, Dumetul Cendel'e varıncaya kadar devam ettiler, Dumetul Cendel Şam ile Medine arasında Tay dağlarına yakın bir kale ve köydür. Abdurrahman, Dumetul Cendel'e girdikten sonra üç gün insanları İslam'a davet etti. Üçüncü gün Esbak bin Ameykel bir Müslüman oldu. Bu kişi Hristiyan'dı ve onların reisiydi. Abdurrahman, Cüheyne kabilesinden ismi Rafi bin Mekis olan bir kişi vasıtasıyla durumu bir mektupla Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Abdurrahman'a, Esba'ın kızıyla evlen, diye haber gönderdi, o da kızla evlendi. İşte bu kız daha sonra Ebu Seleme bin Abdurrahman'ı doğurup dünyaya getiren Tüma isimli kızdır.